Görevler Air Rivals'ın önemli bir parçasıdır. Ödüllerle aracını geliştirip uçuş yeteneklerini artırmak ve bir sonraki haritayı aktive edebilmek için görevleri yerine getirmelisin. Göreve başlayabilmek için sağ alttaki görev tuşuna veya P tuşuna basarak görev penceresini çağır ve istediğin bir görevi seç.